95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. benim Ümit Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz e, Işıl Sarı Yüce ye. teşekkür ediyoruz programa başlarken. Evet deprem gündemine devam ediyoruz. E, ve bugün bir konuğumuz var. Dört e, Ayaklı Şehir'in e, koordinatörü Hayvan Hakları Kent Tarihi ve Siyaseti üzerine araştırmacı arkadaşımız Mine Yıldırım. Mine hoş geldin, günaydın. Hoş bulduk, günaydın. Hoş geldin Mine. Evet e, aslında e, depremde ölü sayısı 46.000'i geçti biliyorsunuz resmi e, sayı e, kaybettiğimiz insanların sayısı ancak e, depremde hayatını kaybeden hayvanların sayısını bilmiyoruz e, açıkçası bu sayıyı da kimse tutmuyor. Ama ilk günden beri, 6 Şubat gününden beri e, bir hayvan kurtarma ve afet koordinasyonu kuruldu. Bu e, bunu kuranlardan biri demine yıldırım. Şimdi biraz e, deprem sonrası dönemde e, arama kurtarma faaliyetleri ve sonrasında da tabi e, kurtarılan hayvanların bakımıyla ilgili vesaire yapılanları biraz konuşacağız. E, son derece e, önemli ve yoğun bir iş yapıldı biliyoruz. Biraz e, e, hikayelerle başlayabilir miyiz müne? Yani ee, bu enkazda sizin web sitenizde de Dört Ayaklı Şehir'in web sitesinde de bazı hikayeler var. Instagram'da falan da var. Bu depremde hayatını kaybeden en, ya da enkazdan kurtarılan bazı hayvanların hikayeleriyle istersen başlayalım. Ee, çok teşekkürler. Ee, hikayelerle başlamak fakat hikayelerle başlamak biraz zor. Çünkü çok fazla e, insanın aklının alamayacağı, bazen ruhunu kaldırmakta zorlanacağı hem çok güzel hem e, mutluluk verici hem çok üzücü hikaye var. E, bizim e, anlatmak istediğimiz ve e, anlatılmayacağını düşündüğümüz en önemli hikayelerden biri e, kurtarma hikayeleri dışında bu arama kurtarma köpeklerinin. E, İngilizcesiyle first responder denen hani Türkiye'de ilk cevap veren afet durumuna e, o andan itibaren ilk cevap andan itibaren ee, diğer aksaklıkları konuşuyoruz zaten 6 Şubat gününden beri işte e, düzenli birliklerin orada olmaması askeriğinin, e, devletin, işte AFAD'ın, Kızılay'ın vesaire. Onun dışında e, ilk ulaşmaya başladığında e, resmi kurumlar tarafından eğitilip yetiştirilen arama kurtarma köpeklerin hikayesi bence bütün bu hikayenin içinde unutulmaması gereken en büyük. E, Kritik hikayelerden bir tanesi. Şimdi hayvan hakları açısından tabii ki hayvanların bu tip afetlerde işte savaş, çatışma koşullarında ya da ileri tahribat ekolojileri içerisinde kullanılması, çalıştırılması bununla ilgili eğitim her zaman problemli bir nokta. Ama afet köpekleri tabii hayat kurtardığı için burada yaşamı kurtarmak öncelikli olduğu için büyük bir alkışla, heyecanla, sevinçle karşılanan varlıklar oldu. Bütün bu resmi kurumların cevap vermediği, dayanışma ve gönüllülük üzerinden yürüdüğü koşullarda diyeceğim. Hala büyük, işin büyük kısmı o şekilde yürütüldüğü için aslında hala ama artık arama kurtarma ve enkaz çalışmaları tamamlandı. Ee, i̇lk günlerden bahsedeceğim. Ee, bu arama kurtarma köpeklerinin e, kaç tane olduğunu bilmiyoruz. Afat'ta kaç tane var bilmiyoruz. Bununla ilgili resmi rakamları bilmiyoruz. Ee, kaç köpek bölgeye intikal etti bilmiyoruz ama... Bizimle birlikte yani hayvan arama kurtarma gönüllülerinin enkaza girdiği anda bu köpeklerle karşılaştık bu köpekler afatın. biraz da düzensiz şekilde düzensiz birlikler şekilde enkaza sokuldu ve pek çok enkaz başındaki arama kurtarma gönüllüsü arkadaşımızın aktardığı üzere enkaza girip giren arama kurtarma köpeklerinin çok çok azı çıkabildi. Biz bunlardan yalnızca Proteo'yu biliyoruz. Başka bir ülkeden gelip onlarca yaşamı kurtarıp burada Türkiye'de bir enkazda öldü bu hayvan. Onun hikayesi de çok acıktı elbette. Fakat Proteo kahramanlaştırılırken burada ölen diğer köpekler bu işi yapmak üzere enkazda sokulup ölen köpekler anılmadı. Konuşulmuyoruz bile. O yüzden onların hikayesi bizim için çok öncelikli. Kalbimize çok dokunan bir hikaye. Düzensiz bir şekilde enkazda sokulduklarını biliyoruz. Veteriner hekim ve veteriner teknikleri enkaza giren akredite arkadaşlarımızın gözleri önünde pek çoğunun ezilerek öldüğünü biliyoruz. Sırf bu düzensizlikten dolayı, sırf bu tedbirsizlik ve ikmalden dolayı. Bu hiç Pardon, basına ben, yansımadı galiba. Ya, yansımadı. Ben de şeyi düzensiz girmek Kavramını birazcık açar mısın bir, bir iki cümleyle? E, elbette şimdi e, burada enkaz alanında yani enkazın başından bahsediyorum enkaz alanında ve ilk günlerden söz ediyorum. Pek çok çöküntü ve göçük alanı var. Şimdi hayvanın girebileceği insan e, kurtarma ekiplerinin giremeyeceği henüz makinelerin girmediği yerde eğitimli köpekler zaten eğitimleri... Bu iş için olduğu için o aralardan çatlaklardan göçük alanlarından girmeye çalışan hayvanlar. Bu hayvanların ama içeride bir e, gaz çıkışı, bir ses, bir çöküntü riskinin e, tespit edilerek mutlaka hayvanın o alana sokulması gerekiyor. Aksi halde düzensiz bir şekilde hayvanı siz bölgeye getirmiş bir enkazın başında duran arama kurtarma köpeği zaten hamle yaparak enkaza giriyor. Koşullandırılması eğitimi bu yönde. Ama biz e, bunun yapılmadığını Türkiye'deki enkaz arama kurtarmalarda gördük. E, gözümüzün önünde ezilerek ölen hayvanlar oldu. Yani son derece riskli. E, risk bu arama kurtarmanın içinde var zaten. Pek çok insan da enkaz e, ya çıkarıldı ya da örneğin iki ha, arama kurtarma gönüllüsü insan arkadaşımız da e, Şişli'den gönüllü olarak giden İstanbul Şişli'den gönüllü olarak giden iki arkadaşımız da enkazda kalarak Hayatını kaybetti. Şimdi enkaza girişin... E, bu son, son üçüncü, üçüncü depremde galiba değil mi? O, evet, e... evet, artçı evet. depremlerde. E, arama kurtarma göreviyle o, orada olduğu için. Bu, bu hmm. arada bu, bütün bunlar oldu ama hala bu devam ediyor. Yani buralardan biz pek dersler çıkaramıyoruz. Maalesef e, çıkaramıyoruz. Maalesef diyorum çünkü e, ihtiyaç devam ettiği sürece, binadan ses geldiği sürece insanlar... Ve insanların eğittiği hayvanlar enkaza doğru girecekler, giriyorlar zaten, hasarlı binaya giriyorlar. Belki en riskli yıkıntı alanına değil ama örneğin merdiveni çökmüş binalara bu köpekler sokuldu, göçük alanlarına sokuldu, zeminin altında kalan toprak altı yapılara sokuldu ve çoğu çıkamadılar. E, çıkamadığı için vazgeçip enkaza bir can daha eklendi, bir hayat daha eklendiği onlarca enkaz, yaşadık bunlar basına yansımadı bunları bilmiyoruz bilmiyoruz bence bu hikayenin hani insan düzenlemesi nedeniyle ölen hayvanları kahramanlaştırmak son derece yanlış bu hayvanlar kahraman değil aslında bu hayvanlar bir tür bu enkazda hayatını kaybeden ve kaybetmeyebileceği halde hiçbir doğal nedenden dolayı değil bir doğal afet değil ölümlerin hiçbiri değil belki ama bu hayvanların ki hiç değil ekstra üzerine ilave bir yaşam olarak eklediğimiz aslında kayıplar bu hayvanlar arama kurtarma köpeklerinin düzensizden kastım protokol dışı belirli bilimsel protokolleri var enkazda müdahale etmenin insanlar içinde bütün o e, duygu yönetimi çok önemli alışkanlıklar çok önemli yapabilirlikler çok önemli. Enkaz başında çünkü çok ağır bir durum son derece travmatik bir durum fiziksel kapasite gerektiren bir durum duygusal kapasite yönetme duygusal yönetim gerektiren bir durum hayvanlar da bunun eğitimini alıyor. Tabii Türkiye'de hayvan eğitimi son derece düz yani o da bir denetim dışı ve tamamen e, regülasyonların dışında e, ve e, denetime tabi olmadan ilerleyen bir şey ama bu köpeklerin özel olarak eğitildiğini biliyoruz. Dediğim gibi veri eksikliği burada en önemli şey kaç köpek getirildi ve kaçını kaybettik bunu bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Ama biz tanıklıklar üzerinden nasıl öldüğünü biliyoruz bu hayvanların. Ee, bu sonunda en acı hikayeler. Bir de güzel hikayeler var. Bir, güzel e, hikayelerden öte aslında ben biraz şeyi de sormak istiyorum. Ee, yani bu kurtarılan, enkazdan çıkarılan hayvanların hikayeleri derken nasıl oldu da bu örgütlenme yoluyla yani orada insanlar herhalde... Depremzedeler e, tabii ki e, kendi komşularını, yakınlarını kurtarırken e, orada gördükleri tabii ki hayvanları da kurtarıyorlar. Ona bir şey demiyorum ama özellikle e, hayvan arama kurtarma ile ilgili bir organizasyon yapılıp e, bir müdahalede bulunuldu. Yani Hı. ben biraz onun da hikayesini, e, yani hangi nerelerde, kaç kişi, nasıl e, müdahale etti ve bunun eğitimini almış mıydı vesaire biraz onlarla da ilgili Hı -hı. E, sormak istemiştim. Bu, bu depremde harekete geçen e, hayvan arama kurtarma koordinasyonu Türkiye'deki doğal afetlerde ilk kez bu denli düzenli bir koordinasyon. Bu çok önemli. İlk kez Türkiye bir afetler e, ülkesi, maalesef afet yönetimi biliyoruz ama ilk kez bir hayvan arama kurtarma koordinasyonu var. Burada organizasyondan ve koordinasyondan bahsediyorum. Onun dışındaki bütün afetlerde çeşitli girişimlerle, bireysel tekil girişimlerle arama kurtarma var. Fakat bu afette başarabildiğimiz, hani burada başarı derken çok acı bir ifade ama bu afette organizasyon açısından başarabildiğimiz şu oldu. 6 Şubat sabahı e, biz... Mevcut bütün hazırlığımızı harekete geçirebildik. Bu hazırlıklara da biz hem İzmir depreminde 2020 yılındaki hem de geçen yılki Marmaris yangınlarında başladığımız bir tabandaki yatay örgütlenmeyi harekete geçirebildik. Nasıl yaptık bu yatay örgütlenmeyi? Yangınlar zamanında birincisi artık bir idrak ve düşünce organizasyon ve planlama işi var burada bir afette insan kurtarmanın yanında mutlaka özellikle kent alanlarında yaşanacak afetlerde nüfusun büyük çoğunluğu kentlerde yaşıyor hayvanların da özellikle evcilleştirilmiş hayvanların büyük çoğunluğu kentlerde yaşıyor. Ama deprem gibi yangın gibi hem çiftlik hayvanlarını hem yaban hayvanlarını hem de kentte yaşayan hayvanları etkileyen büyük bir afette bizim hem hayvan türüne göre hem de mekansallaşmış bir e, kurtarma planı yapma çalışmalarımız vardı. Biz buna Marmaris yangınlarında başlamıştık fakat yangın tabii ki başka bir e, afet türü daha çok yaban hayatını etkileyen ve yaban hayatına müdahalenin de belirli kısıtları var. Yaban hayatını kurtaran veterinerler özel bir veterinerlik eğitimi, özel bir hayvan sağlığı eğitimi ve Türkiye'de bu da çok çok az. Yani yaban bir yaralı, afette yaralanmış yaban hayvanı bulduğumuzda buna bir destek verebilecek veteriner sayısı çok az ya da çok özelleşmiş bazı tesisler, araçlar, ekipmanlar gerekiyor. Yaban hayvanlarını bu afette de kurtaramadık. Ama sokak hayvanları için ve evlerde yaşayan evcilleştirilmiş hayvanlar için yaptığımız şey bir e, uzmanlıkları da ve çalışmalarına göre organizasyon ağını mobilize etmek oldu. Bunun birinci ayı ilk yapabildiğimiz ve bizim bu müdahaleyi yapmamızı sağlayan 6 Şubat gecesi. Ben deprem sırasında e, uyanıktım ve gördüm sosyal medyada. 6 Şubat günü Öğle saatlerinde öğlen 1.40 gibi bir hayvan kurtarma organizasyonu 12 tane jeneratörü yola çıkarmış olduk. Bunu yapabilmemizi sağlayan şey ilk tespitler çok önemli planlaması çok önemli enerji ihtiyacı hayvan kurtarma ya da insan kurtarmada durumu boyutunu afetin boyutunu anlayıp enerji ihtiyacını kestirmek buradaki en kritik adım. Marmaris yangınlarında yapamamıştık burada yapma şansımız oldu planlayabildik ve jeneratörler hızlı hareket etti. Daha sonra da jeneratör takviyesi yapıldı. Bir yandan enerji ihtiyacının karşılama yönelik çalışmalar yaparken arka plan çalışması dediğimiz yani o afete gidecek gönüllülerin dışında enkaz başına giden akredite kurtarma gönüllüleri ne ulaştık bir yandan onlar zaten yola çıkmıştı. Hayvan kurtarma üzerine özel eğitim almış kendisi enkaz başında, kimisi AFAD, kimisi kızıla, kimisi akut ya da çeşitli e, kurumlardan akreditasyonunu tamamlamış, doğrudan kurtarma ekibi e, arkadaşlarla e, hızlı görüşmeler sağladık ve bunların yani şimdi enkaza girecek insana siz bir görev tayin edemezsiniz, etmiyorsunuz. Enkaza girdiğinde herhangi bir yaşam belirtisini bulup çıkartıyor zaten. Dolayısıyla bu insanları tanımak, tanışmak ve bir koordinasyonunu sağlamak. Hem çok önemli hem o zaten enkaza müdahale edecek, kendi işini yapacak. Bizim yaptığımız, buyurun. Ya Şunu sormak istiyorum aslında. Bu sizin organize ettiğiniz gönüllüler enkaza girerek kurtarma işini de yaptılar mı? Yoksa daha çok arama kurtarma ekipleri tarafından çıkarılan hayvanların sonraki bakımları, işte ailelerine kavuşturulması falan gibi bir kısımda mı daha çok görev aldı? Her ikisini yaptılar. Bizim veterinerlerimiz enkaz alanına girdi. Gönüllülerimiz, akredite gönüllülerimiz sayıca azdı. Yani eğitim, az. eğitimli insanlar evet, eğitimli vardı. Yani. Tabii ki önceden akreditasyonlarını tamamlamış. Yangına da Marmaris yangınlarına da müdahale etmiş. Sağlık ekibimiz sayıca çok az bu. Toplam dört tane ve ilk gittikleri yer Hatay. Daha sonra bütün bölgeyi hızla gezerek özellikle Maraş, Hatay Maraş Adıyaman hattında enkaza girdiler. Enkaza girip hayvan da Ama işin büyük ve ağırlıklı kısmı dediğiniz gibi enkazdan çıkarılan hayvanın ya da bir şekilde bulunan hayvanın kimin çıkardığı önemli değil. Hızlıca uzaklaştırılıp rehabilitasyon ve bakımı. Bunun için e, asıl network çalışması yani ağı kurmak, organizasyon alanı kurmak burada çok önemliydi. Çünkü hayvan alındığında ilgilenebilecek, enkaz başındaki ilgilenecek bir vakti yok. Bölgede herhangi bir faaliyet gösteren, ilk birinci hafta herhangi bir faaliyet gösteren sağlık e, ekibi yok, sağlık, veteriner kliniği yok, herhangi bir klinik yok. Hızlıca afet alanına uzaklaştırılması, daha bu arka plan çalışması dediğim ağırlık e, çalışmanın en büyük kısmı oldu. E, keşke ilk kısım daha büyük olabilseydi, bu kadar enkazdan daha fazla hayvan çıkarılabilseydi. Ama çıkarılan hayvanların e, tedavisi ve bakımı... Bütün organizasyonun odaklandığı temel mesele oldu. Hala öyle bu arada. Peki e, çok fazla işte ailesi de e, enkaz altında ölmüş olan falan hayvanlar var mı sahipsiz? Kalan ya da sizin sahiplendirebildiğiniz hayvanlar oluyor mu? Var daha çok kısmı. Yani bu ilk iki haftadan bahsedeceğim. Sonrasındaki sayılar biraz daha fazla. İlk iki hafta içinde bizim e, arama kurtarma gönüllülerimiz yani hayvan arama kurtarma e, spesifik olarak hayvana özgü kurtarma alanında bulunan arkadaşlarımızın kurtardığı 88 kere, 164 kepek, 3'te kuş çıkardık. Yalnızca bütün bu alanlarda bunlar hayatta kalan çıkardıklarımız. Bu i̇lk çok iki önemli. hafta. İlk iki hafta içerisinde. Evet. E, daha sonra baş... ilk aynı af... kaz alanından çıkaramamaya başladıkça çalışmalar devam etti ama hayatta ve çıkardığımız ve tedavisini üstlendiğimiz. Bunu kedilerden 17 tanesi ailesini tamamen kaybetmişti. Bunu tespit ettikten sonra yeni yuvalarına. 164 köpeğin 164'ü de sahipsizdi. Bir kısmı barınaklarda zaten tecrit altında tutman hayvanlar olduğu için. Sokak hayvanları da var mı bunların arasında? Evet köpeklerin hepsi sokak hayvanı. Hı. Çıkardığımız köpeklerin hepsi sokak hayvanı. Ne nasıl yapabildik sokak hayvanlarını? Barınaklar yıkılan barınaklar vardı. Özellikle Hatay Barınağı. Burada tutulan hayvanların hızlıca büyük şehirlerde tedavi altına alınması ve yuvalandırılması. Peki barınakta barınakta çok fazla ölen hayvan var mıydı? Köpek? Var tabii ki var. Barınakta normal koşulları da barınakların normal koşulları da bir kez daha ortaya çıktı. Zaten korkunç koşullarda yani hayvan bakımına uygun olmayan barınaklar bölgedeki bütün illerde olduğu gibi buradaki ee, Sorunlar da ortaya çıktı. Yıkım nedeniyle barınakta ölen değil. Yani bir mekansal tasarımın e, kötü olması nedeniyle, sağlıklı bir yapı olmaması nedeniyle ölen hayvanlar daha çok barınaklarda değil, e, çiftliklerde tutulan ve e, büyükbaş hayvanlar. Ben değil. de bir şey ilave edeyim. Soru olarak bütün bu giden hayvanların... E, bu durumu karşısında herhangi bir sorumluluk alan, istifa eden ve cezalandırılması beklenen kimse yok gibi geliyor. Birinci sorun bu. İkincisi de bu hesabın sorulmasına ihtimal veriliyor mu? anlattığım arama kurtarma köpekleri için biz bilgi başvurusunda ve bilgi başvurusuna gelen cevap ışığında suç duyurusu bulunmaya hazırlanıyor. Suç duyurusunda bulunmayan bir açıklama bekliyoruz. Öncelikle bilgi edinme üzerinden bilgi edinmemiz gerekiyor. Bir veri kaybını açtığımızda e, arama kurtarma köpeklerinin e, hesabını sormak için e, yasal yollara başvuracağız. Onlar e, hakikaten açık bir mesele. Evcil hayvanlar için, içinse maalesef şu an arama kurtarma çalışmalarındaki e, kaos nedeniyle ve daha sonraki kurtarma sürecindeki e, önceliğimiz burada hayvanı yeniden e, sağlıklı bir yaşam koşuluna ulaştırmak. Peki, Üçüncü atalım. sorumuzda pardon bir şey daha açıklayacak. Üçüncü sorumuzda kendimize tabii medyadan bunlardan hiç bahsedilmemesini nasıl yorumlayacağız? İnanılır gibi değil yani. Şimdi burada medyada bahsedilmemesinin ben çok özel bir, e, yani buna ihmal ya da atlama ya da yok sayma değil, çok özel ve e, özenli bir yok sayma olduğunu düşünüyorum. Çünkü bakın... Bilerek yani. Bilerek yok düşünüyorum. Çünkü hayvan kurtarma ekiplerinin, bun, yani sahada temas ettiği yüzlerce gazeteci, ee, arama kurtarma gönüllüsü, sivil toplum pek çok bu, bu insanlar burada vardı. Bu anlattığım çalışmaların her birinin olması sahada sayısız temas sayesinde ve organizasyon sayesinde oldu. Burada inanılmaz bir dayanışma örneği ama sadece dayanışma değil, sadece o sivil ve yardımlaşma duygularıyla değil. İnanılmaz bir organizasyon ve bir boşluğu açığa çıkarıyorsunuz. Her kurtardığımız hayvan... A, tıpkı evlerin içerisinden çıkan insan bedenleri gibi ölü ya da canlı çıkan her hayvan bir suç kaydı. Bir sabıka kaydı. Bu yapılar için insanlar için belediyelerden çıkardığın hayvanlar barınakların durumuna dair ki belediye dediğinizde örneğin her evde bir iki evciler var ama belediyeden yüzlerce köpek çıkarılıyor. Zaten korkunç durumda yaşadığını, yaşamış olduğunu anlıyorsunuz. Bir de üstüne belediye yapısının çöktüğü hayvanlar var. Ya da Bizim çıkardığımız ya da yardım ulaştırdığımız büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar. İlk iki hafta boyunca içecek su bulamayan, iletilmemiş hayvanlar bunlar. Bu insanlar özellikle Hatay'ın kırsallarında yaşayan, büyükbaş hayvancılıkla geçinen insanların birlikte yaşadığı, baktığı hayvanları susuzluktan öldüler. Enkazdan değil. Şimdi her bir kurtarma inanılmaz bir ihmali ortaya çıkarıyor. Bir ineğin içmesi gereken su... Benim uzmanlığım büyükbaş hayvanlar değil. Sokak hayvanları özellikle köpekler ama ben bir ineğin içmesi gereken suyun gündü en az 40 litre olduğunu öğrendim. Ve bu insanlar karları eriterek ineklerini beslediler. Birinci haftanın sonunda bu ineklerin çoğu öldü zaten. Ya hipotermiden öldüler ya hastalıktan ya kırıklar nedeniyle öldüler. Yani sizin sorunuza e, kısa cevap burada... Öyle bir ihmal ortaya çıkıyor ki hayvan varlığına dair öyle bir yok sayma ortaya çıkıyor ki haberlerde biz görmeyi hiç beklemedik bunu. Yani e, her e, yok sayma bir tür çünkü normal şartlardaki koruma mantığına işaret. Normal şartlarda korunmayan hayvan afet durumundaki ölümü haber yapılmadı. Ben aslında Afat burada bir şey yaptı mı diye soracaktım ama cevabı belli olduğu için ve iki dakikamız kaldığı için o soruyu geçiyorum. Sadece güzel bir hikayeyle bitirelim ne olur? Evet evet bir güzel hikaye dinleyebiliriz. Bir de en son iki dakikamız var. Şu anki ihtiyaçlar ne ve destek olmak isteyenler ne yapabilir? Güzel hikayelere baz vakit kalıyor ama çok fazla güzel hikaye var. Bu e, 250'den fazla hayvanın her bir kurtarılması, bütün üzüntüleri unutturmasa da çok güzel hikayeler. 11. gün e, Gayin Haber'den sevgili Can Ertuna bir öğlen vakti bizi aradı. Bölgeyi terk ederken şok halinde tek bir noktaya bakan, hiçbir sese cevap vermeyen dördüncü katta bir kedi. E, gördü. Tamamen yıkılmış bir bina iç merdivenleri yıkılmış demek dolayısıyla binç gerekiyor binaya giriş hiçbir şekilde e, mümkün değil ve bizim artık çok yorulduğumuz ve ekiplerimizin artık çalışamaz durumda geldiği bir gün bir anda geldi haber 9 saatlik çalışmaya hayvan ayrılmıyor kırık bir pencerenin önünden belki düş, arkası boşluk orada duruyor e, yorulmuş susamış acıkmış. Ee, o Can Bey'in çektiği fotoğraf sayesinde e, inanılmaz bir koordinasyon oldu. Konya İtfaiyesi'nin oradan geçen Vinci, biraz ikna biraz e, o anlık bir boşluğu yakalama TEDAŞ ekipleri sayesinde aldık. Ailesi de hayattaydı. Bu vinçlerle alındı bu hayvan. Ee, İstanbul'a getirdi. Tedavisi tamamlandı. Hafta sonu itibariyle ailesine döndü. Bu onlarca Ayta. hikayeden bir tanesi. Ee, şu anki acil ihtiyaçları ise bir arka plan örgütlenmesi gönüllerin yani bu işe eğilimi olan hayvan kurtarmaya eğilimi olan gönüllerin bize ulaşmasını çok isteriz birlikte çalışabilmek çok isteriz İkincisi de her zaman destek hayvan kurtarma malzemeleri ihtiyaç malzemeleri insan kurtarma ile çok aynı ve benzer ee, çok aynı bizim gönderdiğimiz bizim bölgeye ulaştırdığımız kedi köpek taşıma kutularında ilk hafta bebekler yatırıldı. Termal korumayla birlikte. Bu çok çok önemli. Yani normal şunu söyleyerek bitirmek istiyorum. Normal şartlarda Türkiye'de her zaman hayvan hakları ya da hayvan kurtarma sanki tali bir meseleymiş gibi. Türkiye'nin başka problemlerinin arasına hiç sıra gelmeyen meseleler gibi görülüyor. Hak savunuculuğunda bile, muhalif çevrelerde evet. bile. E, ama söz konusu yaşamın kendisi olduğunda, afet durumunda. E, alandaki hiç kimsenin bir ayrımı yoktu. Hiçbir ayrımı yoktu. Bunu maalesef resmi kurumları dışarıda bırakarak söylüyorum. Herkes bu hayvanları kurtardı ve bunun önemi de ortaya çıkmış oldu hakikaten. O yüzden bu dayanışmaya destek bekliyoruz aslında beklediğimiz bu. Birlikte planlamak ve organize olmak. Nereyi arayacağız? Dört ayaklı şehir. Dört Ayaklı Şehir normal şartlarda kent hayvanlarını e, kurtarmaya çalışan ve hayvan hakları arşivleri tutan bir kolektif. E, fakat artık Türkiye'nin ve dünyanın gerçeğiyle işte iklim krizi, doğal afetler vesaireyle birlikte artık afet koordinasyonu ağırlıklı olan bir kolektif. Bize ulaşabilirler. Onu da sosyal medyada Dört Ayaklı Şehir olarak bakarsanız bulabiliyorsunuz. Web sitesi de var. Çok teşekkürler Herkesin Mine. Teşekkür Mine Yıldırım bugün konuğumuzdu. Deprem sonrası hayvan kurtarma, afet koordinasyonu konuştuk. Kendisi dört ayaklı şehirden akademisyen arkadaşımız. Çok teşekkürler. Çok Gelecek teşekkürler Mine. Ederim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.